Allah'ın el-esma ve bugün husnasından Allah'ın Samed ismini anlamaya çalışacağız inşallah. Resul Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. İnne lillahi 99 isme. Allah'ın 99 ismi vardır. Hemen ehsa kim onları tahsil ederse fekat dehle cennet buyurdu. O cennete girmiştir. O cennet olmuştur. isimleri ehzâ etmek demek, saymak demek değildir. Tahsil etmek demektir. Yani o ismi öğrenmek, bilmek, anlamak, ona iman etmek, bir de onu üzerinde göstermek. Allah'ın samet ismi Kur'an'da bir tek yerde geçer. O da İhlas suresinde قُلْ هُوَ Allahu اَحَدْ اَللّٰهُ سَمَدْ De ki Allah اَحَدْتِرْ O Semed'dir. Resulullah Efendimiz buyuruyor de aleyhissalatü vesselam Kim üç İhlas'ı okursa Kur'an'ı hatmetmiş olur. Kur'an'ı hatmetmiş gibi sevap alır. 3 İhlas okursa. Bunun sebebi Kur'an üç bölümden oluşuyor. Bir bölümü Allah'ı anlatır. Dolayısıyla insanı anlatır. Hazreti insan olmayı anlatır. Allah'ın isimleri nasıl tecelli eder? O'nu anlatır, kulluğu anlatır, abdiyeti anlatır. Bir bölümü peygamberliği anlatır, peygamberlerle beraber olanları, onun karşısında olanları anlatır, hayatı, dünya hayatını anlatır, bir bölümü de ahireti anlatır, kıyameti anlatır, hesap yerini anlatır, hesabı anlatır, cenneti anlatır, cehennemi anlatır oradaki nimetleri anlatır. Kur'an bu üç bölümden oluşuyor. Bir ilim eğer Allah'ı anlatıyorsa o en büyüktür. En büyüğü anlatan ilim en büyük ilimdir. Onun için esmayı bilmek en büyük ilimdir. En büyük marifettir. O'nun üzerinde bir bilgi, O'nun üzerinde bir marifet yoktur. Allah'ı nasıl öğreniyoruz, tanıyoruz? Allah'ın kendini tanıttığı gibi isimlerinden. Allah'ı tanırken aslında kendimizi tanıyoruz. Yani insanı tanıyoruz. İnsan olmayı tanıyoruz. Nasıl insan olunur, onu anlıyoruz, tanıyoruz. Allah'ın isimleri bir kulda nasıl tecelli eder, nasıl tecelli etmelidir, onu anlıyoruz. Allah'a kulluğumuzu nasıl yapmamız gerekir? Allah'ın rızası, dostluğu nasıl kazanılır? Onu anlıyoruz. Allah'ın Samet ismini anlarken, anlamaya çalışırken, İnşallah hep beraber bunu anlamaya çalışacağız. Allah'ın Samet ismi, Kur'an'ın nüzul sırasına göre 13. isimdir. 13. sıfattır. Daha önce Allah'ın Rab ismini, Rahman ismini, Rahim ismini, Malik ismini, Rabbi ismini, ilah ismini, vekil ismini. Gafur ismini, ala e ismini. Ekrem ismini, melik ismini, ahad ismini anlamıştık. Şimdi de Allah'ın Samet ismini hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Allah'ın kelamını öğrenirken, isimleri özellikle isimleri öğrenirken o kelime hangi manaya gelir önce onu anlamak gerekiyor. Bir kelimenin zahiri vardır, samet deyince bu kelimenin zahiriydi. Bir de bunun manası vardır, samet. Hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu zat demekti. Bu da onun manasıdır. Bir de, Allah'ın bu ismi nasıl tecelli eder? Allah'tan nasıl tecelli eder? Kulda nasıl tecelli etmelidir? Bir de işin hikmeti vardır. Bunu anlamadan ismi anlamış olmuyoruz. Sadece kuru kuruya Allah hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu zattır demek bu manayı Samet isminin manasını ifade etmez. İnşallah hep beraber bunu anlamaya çalışacağız. Dünyadaki diller iki türlüdür. Bunlardan bir tanesi sonuna ek alan dillerdir. Arkadaşlar Arapçayı çalışıyor. Onun için bu onlara lazım. Dillerin bir kısmı sonuna ek alıyor. Türkçe gibi yani geliyor, gidiyor, gelecek, gelmeyecek hep sonuna ek almıştır. Ya da Yazdı, yazacak, yazıyor, yazılsın, yazılmasın, yazılmış gibi. Hep sonuna ek alır. Bunlardan diğeri de çekimli olan dillerdir, çekimli diller. Arapça bunlardan bir tanesidir. Çekimli dillerde üç türlü çekim vardır. Buna iştikak deniyor. Kelime nasıl çekime uğruyor onu kısaca anlatayım. Arapçada kelimeler öz olarak üç harften oluşur. Gerisi fazlalıktır. Bir kelimenin harfleri aynı, sıralaması da aynıysa ona küçük çekim küçük iştikak denir. Eğer harfler aynı sıralama farklıysa mesela örnek vereyim. Mesela melek melekut, mülk, malik, harfler aynı yerinde duruyor fakat mana değişiyor, melekle mülk birbirinden farklıdır, mülkiyet birbirinden farklıdır, harfler olduğu gibi yerinde durdu ama önden sondan harf değişince mana değişmiş oldu ama o mana hep birbirine benzer Aynı manayı ifade eder yalnız. Bir de harfler aynı, sıralama farklı. Yine mesela Melek üzerinden anlayacak olsak, Melek tersten okuduğumuzda harflerin yeri değişmiş olduğu kelam, güçlü söz demek. Söz başka, kelam başkadır. Güçlü, kuvvetli söz. Melek de aynı şekilde güçlüyü kuvvetli manasına gelir ya da lemeke deyince yumruk manasına gelir, güç. Mülk dediğinde de gücü ifade eder, harflerin yeri değişti, harfler aynı ama yerleri değişti. Hangi kelime nasıl kullanılır bunu bilmek ayrı bir mesele. Bir de üç harften sonuncu harf. O harfin mekrecine benzer bir sesle harf çıkarsa, söylenirse bu da büyük istikraktır. İki harfi aynı, bir harf farklı. Yine aynı manaya gelir. Özellikle Samet isminde bu çok belirgindir. Mesela samet, kelime manası, içine hiçbir şey girmeyen, içinden hiçbir şey çıkmayan. Zemin, işitmek demek, sümmün, işitmeyen demektir işitmeyen, işitmezler. Yani kulağına bir şey girmez. Son harfi nun oldu. Yani son harf değişince yine bu iştikati ekverdi. Özellikle Allah'ın isimlerini anlatırken, anlarken, Mutlaka harfin, o kelimenin bütün o iştikaklarla çekimlerinin yapılması gerekiyor ki zahiri manasına ulaşılsın, anlaşılsın. Zahiri manasını bilmek, kelimeyi bütün manalarıyla bilmek yetmiyor yalnız. Bir de onun hikmeti vardır, hikmet tarafı vardır. Onun için biri Allah'ın kelamını anlatıyorsa, Allah'ın esmasını anlatıyorsa mutlaka hikmeti bilmesi gerekir. Hikmet Allah'ın muradı demektir. Allah bunu söylediğinde, bu kelimeyi söylediğinde, bu ismi söylediğinde hangi manayı murad etti, neyi murad etti, onu bilmesi gerekir. Bunun için de Allah'ı tanımış olması gerekir. Evet, Kısaca Allah'ın samet ismi ne demektir onu hep beraber önce anlayalım bu konuda alimlerimiz birçok farklı farklı anlamaya çalışmış anlamışlar evet. alimlerimiz neler söylemiş önce onu bir söyleyeyim evet. samet parçalanmaktan münezzeh bütün noksanlıktan. Münezde demişler. Sahabeden biri Resulullah Efendimiz'e soruyor, Ya Resulallah, Samet ne demektir? Resulullah Efendimiz buyuruyor, tüm ihtiyaçlarda kendisine başvurulan, kendisinden istenilen zat dedi. Başka biri, sahabeden başka biri bu soruya cevap verirken her sıfatında ve fiilinde kamil zat dedi. Samet ismi için. Başka biri, yalnız kendisinden istenilen zat dedi. Başka biri, dilediğini yapan, dilediği gibi hükmeden, hiç kimsenin dileğine ve hükmüne karşı çıkamadığı zat dediler. Evet. Başka biri, varis edilmez, varis olmaz göklerin ve yerin tek mirasçısı, dedi. Başka biri, kendisinde boşluk bulunmayan zat, dedi. Bir başkası, her zaman galip olan mağlubiyetsiz zat, dedi. Hiç kimseye muhtaç olmayan zat, denildi. Herhangi bir sıfatta nitelenemeyen zat, dediler. Uyumayan ve unutmayan zat, dediler. Her tür ayıptan münezzeh zat dediler. Hiçbir afetin arız olmadığı zat dediler. Evet. Allah'ın samet ismi için sahabe, Resulullah Efendimiz, alimlerimiz böyle beyan etti. Okuduğumuzu anlamadan ona iman etmemiz mümkün değildir. Söz konusu Allah'ın isimleri olunca, Esmaur Hüsna olunca o ismi anlamadan, tanımadan ona iman etmemiz mümkün olmaz. Dolayısıyla o isim bizde nasıl tecelli eder? Nasıl tecelli etmesi gerekir? Oru anlamış olmamız mümkün olmaz. Bu durumda Allah'a nasıl halife olacağız? Onu anlamış olmayız. Allah'a nasıl kurulacağız, abd olacağız, onu anlamış olmamız imkansızdır. O zaman mutlaka onu anlamak gerekiyor. Allah'ın isimlerini mutlaka anlamak gerekiyor. Anlamadan iman olmaz, halifelik olmaz, abdiyet olmaz. İhlas suresinde Allah'ın bir ahet, bir de Semed ismi geçiyor. Her iki isimde Kur'an'da tek sefer geçer. İhlas suresindedir o da. Allah'ın birliğini, tekliğini anlatır. Ahad ismini hep beraber anlamaya çalışmıştık. Kul huvallahu ahad de ki o Allah ahad tektir. Allahu semed Allah Samet'tir. Semet ismi, Ahad ismini anlatıyordu. Bundan sonraki gelen iki ayette Semet ismini anlatır. Nasıl Semet? Lem yelid, valem yuled, valem yakunda Ahad. O Allah Samet'tir. Doğurtmamıştır. Baba olmamıştır. doğmamıştır, evlat olmamıştır. Yani Hristiyanların söylediği gibi, müşriklerin söylediği gibi baba olmamıştır. Baba oğul, kutsal ruh yoktur. Oğul olmamıştır. Hazreti İsa Allah'ın oğlu değil. Hazreti İsa'ya Allah denmez, oğul denmez. O Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah'ın ikramda bulunduğu kul. Aynı şekilde müşrikler Allah'a şirk koşarken melekler Allah'ın kızlarıdır dedi. Bir de Allah cinlerden Lat, Uzza, Menat bayan ismidir. Bunlar Allah'ın eşleridir dedi. Velem yekum dehu kufu ve nahed. Hiçbir şey ona denk olmadı, ona eş olmadı. O eş edilmez. Bu Allah'ın Samet isminin manasıydı. Onun için hiçbir şey kendisine dahil olmayan ve hiçbir şey kendisinden çıkmayan demekti. Eğer Allah'ın isimlerini, Esmaül Hüsna'yı öğrenirsek, neyi kazanırız, neyi anlarız? Önce Allah'ı anlarız, Allah'ı tanırız ismiyle, isimleriyle. Hazreti insani Resulullah Efendimiz'i tanırız, Allah'ın isimleri onda nasıl tecelli etmiş, o isimlerle o hayatı nasıl yaşamış onu anlarız. Allah'ın isimlerini öğrendikçe, anladıkça Allah'ın yeryüzündeki halifesi nedir, nasıl olunur, onu anlarız. Allah'a nasıl abd oluruz, kul oluruz, onu anlarız. Allah insanı yaratırken zatıyla, sıfatıyla tecelli edip yaratmış. Dolayısıyla bütün isimler kulun gönlünde mevcut. Allah kemale ersin diye onu dünyaya göndermiş. Kemale ererken çabasını, gayretini sarf edip kendi varlığı, kendi kazancı olsun diye, varlık olsun diye yani nasıl varlık olacak Allah'ın isimleriyle Allah'ın isimleriyle var olunca Allah'ın isimleri onda tecelli edince ne olur Allah'a halife olur hazreti insan olur Eğer bunu yok sayarsa unutursa bunun farkında olmazsa ne olur kendi kendini harcar harcamış olur Evet birazdan bunu anlatacağız inşallah Allah'ın isimleri, Samet ismi tecelli ederken nasıl tecelli ediyor? Nasıl ki bir tohum toprağa düşünce toprakta çatlıyor, büyüyor, ağaç olup meyve veriyorsa Allah'ın isimleri de böyledir. O esma tohumu onun gönlünde mevcut. Ama bir tek Tohum, ağaç olması için kendi başına yeterli değildir. Ne lazım ona? Ona su lazım, ona güneş lazım. Esma da böyledir. Manevi olarak o ismin gönülde tecelli etmesi için mutlaka bir bakçıvan lazım. Onu büyütecek bir bakçıvan lazım. Resulullah Efendimiz, Sahabeyi öyle yetiştirmiştir. Kendisi hem örnek olmuş hem de esma nasıl tecelli eder, nasıl tecelli etmesi gerekirse onlara öyle muamele etmiştir. Bütün dinlerin asli tevhid dinidir, tevhiddir. Ama baktığımızda diğer dinlerde esma Hüsna'yı göremiyoruz. Niye onlarda Esma-ül Hüsna yok? Kitaplarında yok muydu? Elbette ki vardı. Ama kitaplarını tahrif edince ne oldu? Esma'yı oradan çıkardılar. Sanki Allah'ın isimleri yokmuş gibi, Esma'sı yokmuş gibi. Allah'ın isimleri olmayınca, Allah'ı anlamada teşbih olmaz. Allah'ı anlamak mümkün olmaz. Onun için Allah'ı bütünüyle tenzih ettiler, bütünüyle tenzih küfürdür. Yani Allah anlaşılmaz, hiçbir şekilde anlaşılmaz denince bu küfür olur. Allah zatıyla anlaşılmaz ama isimleriyle. Esma-ül hüsnasıyla, bütünüyle anlaşılır, tanınır. Hem de kul, Allah'ın isimlerini, sıfatlarını kendi üzerinde görerek, tadarak tanır. Bu da teşbihtir. Onun için Allah'ı bilmek, anlamak, tenzihle teşbih arasında olması gerekiyor. Bütünüyle tenzih de küfür, teşbih de küfürdür. Allah'ın zatı için tenzih, isimleri için, sıfatları için teşbih gerekiyor. Yani benzetme gerekiyor. Teşbih demek, benzetme demek. Allah'ın Samet ismi insanda, kulda nasıl tecelli ediyor? Bunu anladığımızda Allah'ın Samet ismini anlamış oluruz. Kendi üzerimizden Allah'ın isimlerini anlamadan onu anlamak mümkün değildir. Evet. Samet Hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin, herkesin kendisine muhtaç olduğu zat. İhtiyacı olmadığı halde, bütün varlığın ihtiyacını gideren zat demek. İhtiyacı olmadığı halde, mecbur olmadığı halde, severek, isteyerek, bütün maklulukatın, varlığın ihtiyacını gören zat, gideren zat. Nasıl anladık? Allah samettir. Bütün kullar, varlık kendi üzerimizden anlayacağımız için bütün insanlar ona muhtaçtır. O da onların ihtiyacını giderir. Varlığın, yaratılışın, insanın yaratılışının gayesi budur. Kemale ersin diye. Hazreti insan olsun diye. Güzel yapsın diye yaratılmış. Allah öyle beyan etti. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Malca, mevkice kiminizi kiminizden üstün kıldık ki birbirinizle kaynaşasınız diye. Birbirinizle karşı ünsiyet peyda edersiniz diye. İnsan olasınız diye. Birbirinizi seversiniz diye. Allah neden bir kısmını bir kısmından üstün kılmış, malca, mevkice, birbirleriyle kaynasın, birbirlerini sevsin diye. Bununla beraber, ne zaman, nereden bir ikram gelirse, iyilik gelirse, o Allah'tandır. Birbirimizin ihtiyacını görürken, Neyi kazanıyoruz? Onu anlamaya çalışacağız önce. Biri birine bir ikramda bulunduğunda o ikram ettiğini Allah'a vermiştir. Allah öyle buyurdu. Ey iman edenler! Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Bir şeyi Allah için yapıyorsan sen alışverişi Allah ile yapıyorsun. Yani onu Allah'a verdin. Allah öyle kabul eder. Bütün iyilikler Allah'tan olunca, biri birinden bir şey alıyorsa, o da Allah'tan alıyor. Evet. Alan Allah'tan alıyor, veren Allah'a veriyor. Her ikisi de alışverişi Allah ile yapmıştır. Bu durumda ikisi birbirini sever. Nasıl sever? İkramı gören, kendisine ikram edeni sever. Eğer nankör biri değilse ona teşekkür eder. Teşekkür eder, onu sever. Allah'a şükreder, Allah'ı sever. Bu durumda biri birinden nimet almışsa, nimet nedir onu anlatacağız inşallah. Her halükarda imanını arttırmıştır, şükrünü arttırmıştır. Onun gönlündeki, Sevgisi artmıştır. Hem Allah'ı sevmiştir, hem kendisine vereni sevmiştir. Veren nasıl bunu kazanıyor? Veren Allah'a vermiştir. Allah ile alışveriş yapmıştır. Allah en az bire on verir, bire yüz, e yedi yüz, bir de hesapsız verir. Eğer birine bir ikramda bulunmuşsak ne dedik? Allah ile alışveriş yaptık. Bire on 10 kazandık en az. Bu durumda doğru bakış böyledir. Onu sevmesi lazım. Verdiğini, verdiğini ayrıca sevmesi lazım. Niye? Onun kazanmasına sebep oldu. Bunun için onu sever. Bir de Allah için verdiği verdiğinden dolayı Allah onun mükafatını hemen verir. Ve o Allah'ı sever. Kullar birbirine muhtaç olunca Allah'ın muradını anlatıyorum. Samet isminin manasını anlatıyoruz yani. Allah bizi birbirimize muhtaç etmişse bu durumda kimimizi kimimizden malca, mevkice, üstün kılmışsa alışveriş yapalım diyedir. Birbirimize verelim, birbirimizden alalım diyedir. Bununla kazanalım diyedir. Neyi kazanıyorduk? Sevmeyi, sevgiyi, Allah'ın sevgisini, kulun sevgisini kazanıyordu Allah bizi malca, mevkuce üstün kılmışsa, mali anladık. mevku ne demek? Zahiri mevku olsun. Bir de manevi mevki vardır. Allah kime neyi vermişse, o kul onunla alışveriş yapmalıdır. Bir tebessüm, ikramdır, tebessüm. Birine tebessüm ettiğinde ona ikram etmiş olursun. Güzel bir söz söylediğinde ikram etmiş olursun. Ona bir şey öğrettiğinde ikram etmiş olursun. Herkes kendi ailesine bir ikramda bulunduğunda Allah onu kendisine yapılmış ikram olarak kabul eder. Hiçbir şey boşa gitmiyor ve her anımız mutlaka kazanır. Eğer onu doğru anlayıp kullanırsak yalnız. Her anda kazanma imkanımız vardır. Neyi kazanma imkanımız vardır? İmanı. Sevgiyi, muhabbeti. Kazanma imkanımız vardır. İster çocuğumuzla muamele edelim, ister eşimizle muamele edelim, ister komşumuzla edelim, ister arkadaşımızla edelim. Yolda yürürken isterse birine selam verelim. Her anda kazanma imkanı vardır. Allah'ın sevgisini kazanma imkanı vardır. Kur'un sevgisini kazanma imkanı vardır. Allah bize neyi vermişse onu kullanıp o sevgiyi almamız gerekiyor. O sevgiyi kazanmamız gerekiyor. Hayat baştan sona bundan ibarettir. Allah'a kur olmak, abd olmak baştan sona bundan ibarettir. Biri ne kadar ikram ettiyse o kadar samet oldu. Allah'ın isimleri çift yönlüdür dedim. Bir kısmı Allah'ın zatına dönüktür. Bir kısmı Allah'ın fiillerine dönüktür. Samet ismi Allah'ın fiiline dönüktür. Ahad ismi zata dönüktür. Fiile dönük ismin özelliği nedir? O isim kulda tecelli edince, kul o isimle isimlenip, işi işleyince, fiili işleyince, Allah onu artırır. Kulun fiiline göre o isim artar ya da artmaz, fiiline göre. Ama zata dönükse o değişmiyor. Lile dönük değil çünkü. Onun için kul verdikçe samet olur. Allah'ın samet ismi onda kemale erer. Verdiği kadarıyla samettir yani. Aynı zamanda Allah'ın bir ismi kulda tecelli ettiğinde diğer bir kısmı de, kısım ismi de beraberinde tecelli ettirir, kazandırır. Mesela, Allah'ın Samet ismi, bütün isimleri kazandıran bir isimdir, bütün isimleri, nasıl kazandırıyor? Eğer biri ilminden veriyorsa ya da ilmi öğreniyorsa, ilminden veren, Samet isminin tecellisiyle onu veriyor, onun ilmi artıyor. Elmi artınca hangi isim tecelli ediyor? Allah'ın alim ismi. Öğretmeye çalıştıkça alim ismi artmaya, kemale ermeye, onu kazanmaya devam ediyor. Eğer biri zenginse, ikramda bulunuyorsa, malından ikram ediyorsa, Allah'ın Kerim ismi Vehhab ismi onda tecelli ediyor. Sadece malından vermiş Allah'ın iki ismi tecelli ediyor onda. Beraberinde Şekur ismini getiriyor. Beraberinde Şakir ismini getiriyor. Dört ismin tecellisine sebep oldu. Sadece malından vermesi. İlminden verince alim ismi tecelli eder. Peşinden Hakim ismi tecelli eder. Hikmet tecelli eder. Yani Allah'ın esmasını Allah'ın kendisine verdiği sermaye ile kazanıyor. Eğer mümin ise imani anlatıyorsa, gönlünden sev mümini seviyorsa, bu durumda Allah'ın mümin ismi onda tecelli ediyor. Eğer biri kullarına yumuşakça davranıyorsa, yumuşaklıkla muamele ediyorsa, Allah'ın Halim ismi onda tecelli ediyor. Yani her bir tavrı için, her bir hareketi için, her verdikçe Allah'ın bir ismi, iki ismi, beş ismi mutlaka tecelli ediyor onda. Ve biz buraya Hz. İnsan olmaya gelmişsek, bu isimleri kazanmamız gerekir. Verdikçe kazanırız. Alırken de kazanırız. Aynı şekilde birbirine ikram ettiğinde veren kazandı. Allah'ın Kerim ismini, Vahab ismini kazandı. Şakir ismini, Şekur ismini kazandı. Bu isimlerin nuru onda tecelli eder. Karşıdaki de tec. O alanda eğer şükrederse. Aynı isimler onda da tecelli eder. Allah'ın Kerim ismini sever, ona iman eder, onu sever, Kerim ismi onda tecelli eder. Vermediği halde, Kerim ismi onda tecelli eder. Allah'a şükreder, verene teşekkür eder, Şekur ismi, Şakir ismi tecelli eder onda. Bu durumda, biz birbirimiz için ne olmuş oluruz? Cennet. Resul Efendimiz buyuruyordu, aleyhissalatü vesselam, kim bu dünyadaki cennete girerse, ahiretteki cenneti unutur. Evet, sahabe sormuştu, Ya Resulallah, burada cennet mi vardır? Buyurdu ki, evet. Burada marifet cenneti vardır. Allah'ı bilme, tanıma cenneti vardır. Nasıl? Esma-ı ile Allah'ın isimleriyle, Allah'ı bilmek ve tanımak, Bildikçe, tanıdıkça, bu isimler onda tecelli ettikçe, o o gönül cennet olur. Asıl cennet de budur. Asıl güzellik de budur. Böylesi zaten cennete layık olmuş olur, zaten cennete layıktır. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu ki Aleyhisselatü Vesselam, Bedevi'nin biri soruyor, Ya Resulallah. Bana kısaca kendini tanıtabilir misin? Kısaca ben seni nasıl tanıyayım yani? Resulullah Efendimiz buyurdu ki, aleyhissalâtu Vesselam evet. Benim sermayem marifetullah'tır. Allah'ı bilmek ve tanımaktır. Sermayem. Kazancım muhabbetullah'tır. ''Dinimin esası, asrı da akıldır.'' dedi. Üç şey. Sermaye, marifetullah, Allah'ı bilmek ve tanımak. Nasıl? İsimleriyle. Esmayı bilmek ve tanımak. Bunu bilince, tanıyınca ne olur? Bu isimler tecelli eder, o isimlerle muamele eder. Kazandığı nedir? Her halükarda muhabbetullah. Her halükarda Allah'ı sever ve Allah için sever. Allah'ın isimlerini sever. Dolayısıyla o isimlerle muamele eden kulü sever. Kulun üzerinde o isimleri sever. Kazandığı muhabbetullah. Dinimin aslı akıldır dedi. Yani bunu, aklını kullanarak kazanmalıdır. Düşünerek, tefekkür ederek kazanmalıdır. Düşünmeden, tefekkür etmeden... Akletmeden anlamaya çalışmadan bunu kazanmak mümkün değildir. Kendi kendine olan şey de Allah ne buyuruyor dair-i kerimede? Kim bir güzellik yaparsa onun güzelliğini artırırız. Çünkü Allah en az bire on veriyordu. Mesele güzellik yapmakmış. Eğer biz hayatı böyle anlamazsa her anda Allah önümüze kazanma imkanı koyuyor ve her anda birbirimizle kazanıyoruz. Eğer birinden dolayı biri bize Allah'ın ismini kazandırıyorsa Allah'ın güzelliğini kazandırıyorsa bize bizim onu sevmemiz, ona teşekkür etmemiz gerekmez mi? Gerekir. Ve bütün insanlar Hatta bütün mahlukat bizim için bu haldedir. Hepsi bizim için kazanma imkanıdır. Onun için insan birbirinin cennetidir. Birbiri için cenneti kazanma imkanıdır. Allah'ın isimleriyle isimlenme imkanıdır. Allah'ı sevme imkanidir. Allah'a dost olma imkanıdır. İnsan birbiri için böyledir eğer böyle değilse anlamamış. İnsanlığı anlamamış, nasıl kazanması gerektiğini anlamamış, halifeliği anlamamış, Allah'a dolmayı anlamamış demektir. İnsan nerede olursa olsun, her anda onun kazanma imkanı vardır. Nasıl? Vererek. Gönlündeki sevgiyi vererek, ilmi vererek, aklını kullanıp, onunla herhangi bir şeyi öğreterek, yol göstererek, malından vererek, vaktinden, zamanından vererek, her ne olursa olsun evet, vermelidir, veren kazanır. Bununla beraber herhangi bir şeye muhtaçsa, alırken de kazanır. Alırken de aynı şey geçerlidir. Yani oranı vermesi lazım, Olmayanı da alması lazım. Her halükarda evet, kazanır, kazanmalıdır. Bunu böyle de bilmelidir, anlamış olmalıdır. Onun için mesela Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam için buyurdular. Hiçbir zaman la dememiştir, yok dememiştir. Hatta sahabe anlatıyor. Ondan kendisinden bir şey istenildiğinde eğer varsa zaten veriyor. Yoksa onu temin etmeye çalışıyor. Bir başkasından temin etmeye çalışıyor. Buna da imkan yoksa gene yok demezdi. Sadece yüzünü başka tarafa çevirirdi. Evet, Onlar anlardı ki bu imkansızdır. Mümkün değildir. Evet, hatta rivayete göre Hazreti Eubekir böyle onu sıkıntıya sokacak adamlara söylerdi. Ne olur ondan bir şey istemeyin. Olmayınca evet, sıkılıyor çünkü. Eğer siz ondan canınızı bile isteseniz o verir. Evet. Sermayesi marifetullah olan kazancı muhabbetullah olan elbette ki böyledir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Herkese Çalışmasının karşılığı vardır. Çalışmasının karşılığı. Allah çalışanı sever. Çalışmak deyince öyle dünya hayatını kazanmak için çalışma değil tabi. Elbette ki o gereklidir, lazımdır. Ama asıl çalışma nedir? Ebedi hayatı kazanma çalışmasıdır. Allah'ın rızasını kazanma çalışmasıdır. Allah'ın isimleriyle isimlenme çalışmasıdır. İmanının gereğini yerine getirme çalışmasıdır. Eğer hayatımız baştan sona ibadet olmazsa, Abdiyet olmazsa Hz. insan olmak hiç kimse için mümkün olmaz. Belki bize düşen çabamızı, gayretimizi sarf edip aran el değil, veren el olmaya çalışmamız gerekir. Veren el. Çünkü asıl veren kazanıyor alan 1 kazanıyorsa, veren en az 10 kazanıyor. 1'e 700, 1'e 1000, 1'e hesapsız kazanıyor. Onun için eğer bir fedakarlık varsa, ne dememiz lazım? Bunu benim yapmam lazım bir güzellik yapmak gerekiyorsa, bunu benim yapmam lazım, dememiz lazım. Mesela Resulullah Efendimiz buyurdu ki, iki kişi dargın olduğunda, ilk barışmaya çalışan kazanır. İki kişi karşı karşıya geldiğinde, ilk selam veren kazanır. Yani, Çabamızla, gayretimizle ilk olmaya çalışmamız gerekir. Hep fedakarlık yapmaya çalışmamız gerekir. Vermeye çalışmamız gerekir. Veren kazanıyor. Dünya hayatına göre de zengin vardır, fakir vardır. Zenginlik de iki türlüdür, fakirlik de iki türlüdür. Bir tembel fakir vardır. Bir de müstagni fakir vardır. Tembel fakir kendi tembelliğini tembellik süsünü Allah'a yükler. Allah'a iftira atar yani. Tembellik yapar. Allah vermedi der. Ya da ben Allah'a tevekkül ediyorum der. Tembelliğini gizlemeye, örtmeye çalışır. Allah tembelleri sevmez. Şeytan en çok tembelleri sever. Eğer biri tembellik yapıyorsa, şeytan onunla uğraşır. Bir de müstahni fakir vardır. Evet, çabasını, gayretini sarf etmiştir ama... Allah rızkını daraltmıştır. Bununla beraber müstahınidir. Yani müstahıni demek ihtiyaçsız görünür. Kendini rızkına göre Allah'ın kendisine takdir ettiği nimete göre ayarlar başkasına muhtaç olmamaya çalışır. Bu müstahıni fakirdir. Bununla beraber fakirliğine de sabreder, şükreder itiraz etmez zenginlik de iki çeşittir, bir tanesi hırslı zengin bir tanesi de kanaat zenginidir hırslı zengin ne kadar zengin olursa olsun o fakirdir ne zaman harini sorsam yok der Durum kötüdür der. Ama biriktirdikleri onun yedi sülalesine yetse bile o sürekli o hırsı devam eder. Açtır. Sürekli yoktur der. Bir de kanaat zengini vardır. Allah'ın kendisine ikram ettiğine kanaat etmiştir. O zengindir. Hiçbir şeyi olmasa da o zengindir. Onun gönlü zengin. Ötekinin gönlü fakirdir. Hırsız zengin her zaman fakirdir. Eğer yok diyorsa, benim ihtiyacım var diyorsa o fakirdir. O kanaatkar, kanaat zenginiyle olmadığı halde hamdolsun diyor. İdare ediyoruz. Vardır diyor. Aslında biri Allah'a tevekkülden yoksun, öteki Allah'a tevekkül edendir. Biri mü'min, öteki Allah'a tevekkül etmediği için, güvenmediği için malına güveniyor. Onun için sürekli malı biriktirmeye çalışıyor. Malına güvenmiş, güvenmeye çalışıyor. mala güven olmayacağını da biliyor. Ha bile onu arttırmaya çalışır çoğaltmaya çalışır. Evet. Bu hırs dengenidir. Karnı doysa da gözü doymuyor. Eğer biri açsa onu doyurursun ama gözü açsa onu doyuramazsın. Ne demişler? Onu ancak bir avuç toprak doyurur. Bu onun imani olmadığı içindir yalnız. Allah'a güvenmediği, tevekkül etmediği içindir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, sahabeden birinin dua ettiğini görüyor. Dua eden, evet şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi, senden istiyorum. Çünkü ben şahidet ederim ki sen kendisinden başka kendisine ab olunmaya layık hiçbir ilah olmayansın. Allah'ım, ya Rabbi, ben şahidet ederim ki sen kendisinden başka ilah olmayan, kendisinden başka ab olunmaya layık olmayansın. Sen ahelsin. Sen Semed'sin. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْسِنْ dedi. Yani, İhlas Suresini okudu. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bu adam, Allah'a dua edilince, duanın kabul olduğu, İstenilince de kendisine verilen ismi azamla dua etti. Ehlas suresiyle dua etmiş Resulullah Efendimiz. Kendisine dua edilince, kendisinden istenilince Allah'ın kabul ettiği ismi azamla dua etti dedik. Onun için dua ederken, bir şeyi isterken biz de öyle dua edelim. Evet. Ya Rabbi, ben şehadet ederim ki, senden başka ilah yoktur. Senden başka avdolunmaya layık ilah yoktur. Senden başka kendisinden istenilmeye layık olan yoktur. Onun için senden istiyorum. Sen ahad olansın. Semed olansın. Lem yelid ve lem yüled ve lem ahad olansın. diye dua edersek Allah bizim duamızı kabul eder ve reddetmez. Resulullah Efendimiz evet, yemin edip öyle söyledi. Böyle dua ederseniz Allah onu reddetmez. Bu şekilde Allah'tan isterseniz Allah onu verir dedi. Allah'ın sevmediği ismi kul ne kadar verdiyse evet, malından, ilminden, imanından, hikmetinden, marifetinden, sevgisinden, hoşgörüsünden, Allah'ın isimlerinden yani. Alışverişi Allah'ın isimleriyle yapıyoruz. Eğer İmanımızdan yapıyorsak, seviyorsak, Allah için seviyorsak, mümin olduğu için seviyorsak, Allah'ın mümin isminin ismiyle alışveriş yapmış oluyoruz. İlmimizden veriyorsak, Allah'ın alim isminin alışverişini yapıyor yapıyoruz. Malımızdan veriyorsak, Allah'ın kerim isminin, Vuhab isminin alışverişini yapıyoruz. Neyi verirsek verelim, orada Allah'ın bir esması vardır, ismi vardır. Biz o isimle aslında bir de ticaret yapıyoruz. Bir ismi verip en az onun on katını ya da hesapsız olarak onu alıyoruz. Onunla beraber birkaç ismi daha Allah ikram ediyor. Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi Sermayemiz marifetullah, kazancımız muhabbetullah'tır. Her halükarda muhabbetimiz artıyor, imanımız artıyor. Ne zamana kadar, nereye kadar artar? Saf muhabbet oluncaya kadar. Saf aşk oluncaya kadar. Saf Allah'ın nuru, Allah'ın isimleri oluncaya kadar. Gerçek manadaki halife de budur. Allah'ın isimleri tecelli etmiş, saf esma-ül hüsna olmuş, Allah'ın nuri olmuş. Allah'ın güzelliği onda tecelli etmiş. Evet, saf Allah'ın isimlerinin tecellisi olunca Allah'ın zatı tecelli eder. Evet, sahabeye baktığımızda bunu en güzel şekilde yapmışlar. Allah sahabeyi anlatırken ne buyurdu? Onlar ihtiyaçları olduğu halde yemeği kardeşlerine, başkalarına yedirirler, ikram ederler. Bir de derler ki biz bunu herhangi bir ücret karşılığında yapmıyoruz. Bunun için sizden hiçbir şey beklemiyoruz. Sizden bir teşekkür de beklemiyoruz. Biz bunu Allah için yapıyoruz derler. Teşekkür bile beklemiyor. Başlarını Allah'tan istiyor, bekliyor. Neyi istiyor? Allah'tan. Allah'ın sevgisini istiyor. Rızasını istiyor. Esmasının tecellisini istiyor. Eğer teşekkür bekliyorsa, bir karşılık bekliyorsa, onu Allah için değil de evet, onun için yapmıştır. Teşekkür görsün diye, iyilik görsün diye yapmıştır. İmam düzgün olmazsa, kazanç da doğru olmaz. İmam, beraberinde bir de ihlas lazımış. Allah'a karşı samimi olmak lazımdır Onun için, kim güzel yaparsa Allah ayet kelime de öyle buyuruyordu Allah hayatı ve ölümü yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye hanginiz daha güzel yapıp daha güzel olursunuz diye neyle güzel Allah ile güzel bütün Allah dostları mutlaka Allah'ın dostluğunu böyle kazanmıştır. Evet. Bunu benim kocam söylemişti. Soru olarak cemaate sormuştu. Sizce biri Allah'ın dostluğunu kazanırken nasıl kazanıyor diye sormuştuk. Arkadaşlar her biri bir cevap verdi tabi. Hepsine hayır dedi. Biri namaz dedi, biri zikir dedi, biri tefekkür dedi, biri rabıta dedi. Hayır dedi. En sonunda cevabı kendisi verdi. Allah'ın kullarına iyilik yaparak dedi. Kazananlar nasıl kazandığını biliyor. Nasıl kazanılacağını da biliyor. Evet, Biraz önce anlatmaya çalıştım, izah etmeye çalıştım. Eğer Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak, dostluğunu kazanmak istiyorsak, Allah'ın isimleri bizde tecelli etsin. Güzel ahlaka sahip olalım. Resulullah Efendimiz'in ahlakına bürünelim istiyorsak, Allah bizi sevsin istiyorsa, yapmamız gereken şey nedir? Güzel yapmak. Elbette ki güzel yaparken de, mutlaka, en güzele olan güzellik, en güzelidir. Önce insan. Önce insana güzellik yapman lazım. Hayvanlar da bunun içindedir. Bütün mahlukat bunun içindedir. İnsanlar içinde kime yapmak lazım? En güzel olana. Mümin'e. En yakın olana, komşuya, akrabaya, yakına. Evet. Bütün ibadetler bunu bize kazandırsın diye vardır. Bizi Allah'ın huzurunda tutsun, Allah'ın hesabını yaptırsın diye vardır. Namaz da öyledir, oruç da öyledir, hac da öyledir. Allah'ın huzurunda durup, Allah'ı unutmayıp, güzel yapalım diye vardır. Onun için bütün ibadetler, bütün iyilikler, bütün güzellikler, hepsi bizim imanımızı kemale erdirsin diye vardır. Allah'a olan sevgimizi, Allah için kullarına olan sevgimizi arttırıp, kemale erdirip bizi saf muhabbet, saf aşk yapsın diye vardır. Eğer bir insan bunu anlamazsa, nasıl kazanacağını, nereden kaybedeceğini anlamazsa, Allah'a kulluk nasıl yapılır bunu anlamazsa, güzellik nasıl kazanılır bunu anlamazsa, o hiçbir şey anlamadan gelir ve gider. Din diye kendine başka şeyleri alır, öyle zanneder. Kendisinde hiçbir değişiklik olmaz. Yani Hazreti insan olmaz. Allah'ın güzelliği onun üzerinde görülmez. O da mümin olduğunu zanneder, Müslüman olduğunu zanneder. Şeytan onu kandırır yani. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyordu Aleyhisselatu Vesselam, sizden, sizin Allah'a en sevgili olanınız, ahlakça en güzel olanınızdır. En sevgili olan, güzel ahlak demek, Allah'ın isimleri demek. Kişi güzel ahlakıyla gece sabaha kadar ibadet, gündüz oruçlu sevabı alır. Niye? Allah'ın güzelliği üzerinde taşıyor. Sürekli güzellik yapıp, sürekli kazanıyor. Allah hepimizi kendi güzelliğiyle güzelleştirsin inşallah. Amin. İsimlerinin tecelli ettiği, o isimlerle hayatı yaşayan kullarından eylesin bizi inşallah. Amin. Allah bizi kendinden mahrum eylemesin inşallah. Amin. Kendinden mahrum ettiklerinden eylemesin inşallah. Amin. Allah buyurur ayet kerimede kim bizi unutursa, kim ayetlerimizden yüz çevirirse, biz de ona onu unuttururuz. Böylece o doğru yaptığını izan eder, hayatını öyle yaşar, özüre öyle gelir. Kendini unutmuş, Allah ona onu unutturmuş. Kim olduğunu unutmuş, kim olduğunu nasıl bilecek, nasıl bilmelidir? Ben Allah'ın yeryüzündeki halifesiyim. Ben yeryüzünde Allah'ı temsil ediyorum. Halife temsil eden demektir. Neyle temsil edecek? Allah'ın isimleriyle, sıfatlarıyla, Allah'ın güzelliğiyle yani. Üzerinde Allah'ın güzelliğini göstermesi lazım. Allah ile güzel olmazsa ne olur? Karanlıkta kalır. Karanlığı kim temsil ediyordu? Şeytan, iblis. Allah bizi şeytan olmaktan, iblis olmaktan muhafaza etsin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Bir koronada büyük bir yemin ettim, Allah şahidim olsun diye yeminimi bozmam lazım. Bunun kefareti nedir? Kefareti, on fakiri doyurmak. Ben kapanmak istiyorum ama çevremdekiler araylı bakışlarından çekiniyorum. Ama gönlüm kapanmak istiyor. Bir türlü kapanamıyorum. Ne yapmalıyım? Evet, Allah'ın emrini tercih etmemiz lazım. Allah kapanmak güzeldir dediyse, Allah kapan dediyse, çevremizdekiler kapandığımız için eğer alay ederse, alaylı bakışları olursa, onların köpekten farkı yoktur. Onlar insan da Allah'ın sevdiği bir şeyi, emrettiği bir şeyi birileri beğenmiyor, alay ediyor, dalga geçiyorsa o en kamil münafıktır. Kamil münafık. Bir münafıkın bakışını ya da konuşmasını ciddiye almak mümine yakışmaz. Mümin ne onların bakışını ne de onların konuşmasını ciddiye almamalıdır. Bir şeyi yapamamak ayrı, yapanı kınamak ayrı şeydir. Yapma demek ayrı şeydir. Bu doğru değildir, bu güzel değildir demek ayrı şeydir. Yapamadıysa şeytana uydu. Ama bir de yapma dediyse, bu güzel değil dediyse, o şeytana uymadı. O şeytan oldu. Şeytan böyle yapıyor. O şeytan oldu. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu cinlerden ve insanlardan olan şeytanlar birbirlerine yaldızlı söz söylerler. Birbirlerine yaldızlı söz söylerler. Cinlerden ve insanlardan olan şeytanlar. Ne hakkında? İşte böyle. Sanki onlar güzel yapıyor, doğru yapıyor. Allah'ın emrini yerine getirenler güzel yapmıyor. Birbirlerini ikna etmek için nefislerini ikna etmek için, mutmain etmek için de yalnızlığı söz söylerler. Onun için şeytanlara uymuyoruz. Evet. Resul Efendimiz'in bir hadisiyle tamamlayalım. Buyurdu ki, Allah güzeldir, güzeli sever. güzel deyince Allah'ın güzelliği yani Allah'ın el Ol hüsnası onun güzelliğidir, güzelliğini anlatır onun Rahman güzelliği Rahim güzelliği, Kerim güzelliği Afu güzelliği Halim güzelliği Şekur güzelliği bütün isimler böyle Allah hepimizi güzelliğiyle güzelleştirsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun.